İzal Rozental ile haftanın karikatürleri Günaydın İzal, merhabalar. Günaydın. Günaydın. Günaydın, merhabalar. Merhaba Özdeş, merhaba yani herkese merhaba. Merhaba. Ee, merhaba. Muhteşem bir 10 günü geride bıraktınız. Ee, büyük bir radyo günleri şendiğim diyeceğim. Ee, heyecanla takip ettim ben de. Ee, Çok gayet güzel. güzeldi. Evet, bütün programcılarımızın da kuvvetli desteğiyle gayet... Evet bir Umuntu oldu bu, bu vesileyle ben de teşekkür edeyim destek veren tüm dinleyicilere geçti yaşa e, açık radyoda e, hoş bir rastlantı, rastlantı sonucu diyeceğim Müslümanların o Ramazan ayı e, sürüyor bir yandan da e, gregoryen Katolik ve Protestan Hristiyanlarda, Paskalya Bayramını kutladılar e, dün e, pazar günü. Yahudi alemi ise e, hamursuzu yani e, özgürlük bayramları Pesah e, cuma akşamı kutlanlar ve 800 gün boyunca e, sürecek. E, filme ilaveten bir de e, çoğunluğu Budist olan o Tay toplumu'nun onu da e, Taylandlı bir arkadaşım e, çizer arkadaşım Mor e, Kiwat e, bana e, bildi her yıl 13-16 Nisan arasında son kranı yani yeni yıl festivalini kutluyorlarmış işte bu nedenle ben biraz da affınıza sığınarak bu sabah önceliği kendi çizdiğim ve hafta sonunda da sosyal medyada paylaştığım bir karikatüre vermek istiyorum. Evet, lütfen ona geçmeden ben de hemen şeyi söyleyeyim. Dün evet. bahsettik zaten bu yayında da spoiler vermedik ama senin karikatürünü anlatmadık ama bütünüyle bu çeşitli inanç alemlerinde hep birlikte bir kesişim noktası olduğunu bu senden esinlenerek söyledik yani harika ben kaçırmışım onu ama ben de kutlamadaydım annemin 92. yaşını kutladım dün <Gülüyor> ee, nice yaşlara <gülüyor> Sa, ay bu sayıyı söylemem lazım şimdi kadar <gülüyor> <Hazar işleyeceğim. gülüyor> program güzel mes neyse belki duymamıştır da. <gülüyor> evet peki karikatürü geçecek olursak e, kahramanımız e, yetenekli bir arşı e, tip olarak e, bir İspanyol ya da İtalyana benzettiysem de çünkü bu bir stereotip sonuçta, aççı stereotipi diyeceğim ona. Resmi tamamlamak için biz buna Taylandlı bir aççı diyelim bari. Kafasında uzun bir açı bonesi var, boynunda kırmızı fuları. Yine göbeğinin üzerinde böyle bağladığı kırmızı bir önlük. Elindeki tepsiyi de kaldırmış, gururla gülümsüyor. Hepsi de kocaman yumurta şeklinde, üzerinde kocaman kırmızı bir fiyonk olan bir pide var. Ancak bu pideye yakından e, bakınca içinin e, Yahudilerin Pesah bayramlarında yedikleri bir hamursuz ekmeğine benzediğini göreceksiniz. E, ve ağaçımızın ağzından da şu sözleri okuyabilirsiniz karikatürde. Bakın hamursuz unundan paskalya yumurtası şeklinde Ramazan pidesi yaptım. Ee, Karikatür bundan ibaret. Ben bunu e, bayram e, nedeniyle e, hafta sonu paylaştım e, Instagram, Facebook sayfalarında ve e, çok sayıda da yorum aldım. E, Tanaş e, Cimbis'in e, sözleri gerçekten hepsini özetler nitelikteydi. Aynen aktarıyorum. Eski İstanbul'da komşu anlaşması daha güzel ifade edilemezdi demiş eksik olasın. E, tanaş dostumuz e, Çelenmen. E, bir de hiç tanımadığım halde Facebook'ta karikatürümü e, paylaştığı sayfasında yazdıklarını okuduğumda e, gerçekten kendisini kız kardeşim kadar yakın hissettiğim e, Natali Papanigidis e, onun uzunca bir yazısı vardı ki e, izninizle çok kısa bir bölümünü e, burada e, paylaşmak evet. istiyorum. Şöyle yazmış e, Natali Bizler bütün bu güzel dinleri kardeşçe yaşamayı becerebilmiş bir toplumuz. Asırlardır bir arada yaşadık ve birbirimizin bayram coşkusuna ortak olduk, kutladık. Hiç ayrılmadık ve bozulmadık. Aksine zenginleşerek çoğaldık. Bunun en büyük örneğini Osmanlı'dan bu yana gelen mutfak kültürümüz belirler. Hangi yemeğin sefarat mutfağına ait olduğunu bilmezsiniz mesela. Ama Müslüman evinde de pişer o yemek, Hristiyan evinde de. Hangi yemeğin Ermeni, Süryani, Arap, İtalyan, Rum, Anadolu mutfağına ait olduğunu bilmeyiz. Hepimizin evinde pişer. Aynı tadları alarak doğar büyürüz. Meslekler de öyle diye sürdürüyor Natali. Birimiz olmadan hepimiz olamayız aslında. Hiç oluruz. Zaten adımız azınlık bizim. Adı üstünde az kaldık bu vatanda. Bizleri zaman zaman bölüp ayrıştırmaya çalışanlar, kin nifak tohumları ekerek bölmeye çalışanlar oluyor. Unutmayalım içimizdekileri. Onlar bizimdir. Bizim Yahudimiz, bizim Ermenimiz, bizim Rumumuz, bizim Levantenimiz. Yüzyıllardır bu topraklarda yaşayıp bu ülke bu vatan için askerlik yapan, bu vatan için savaşan, şehit düşen, yetim çocuklar büyüten insanlar bizimdir. İşte böyle Nathalie Papanil Gidis'in e, bayram kutlaması. Ben çok sevdim, çok beğendim bu e, yazıyı. Derken yine cumartesi sabahı e, Açık Radyo'da e, Radyo Agos programında köydeki Paskalya kutlamalarından söz edildiğini duydum. O lise dışında çoluk çocuk herkesin böyle coşkuyla renkli yumurtalarını tokuşturarak eğlendiği Paskalya Bayramı'nın resmi dini ritüeller dışında halkla birlikte iç içe kutlandığını öğrendim ve çok mutlu oldum. Ne bileyim bayram gibi bayram dedikleri bu olsa gerek. Benim çocukların bayramları da hep Böyleydi işte. Yani işler e, Şeker Ramazan ya da Kurban Bayramı diyelim ne ister Pesah Honoka olsun e, ya da Paskalya hepsi böyle topluca e, kutlanırdı. E, hoştu. E, yani Tanaş'ın e, sözleri gerçekten e, biraz nostaljik de olsa eski İstanbul'da komşu bayramlaşması e, böyle bir şeydi. Evet. Diyorum. Evet. Ve ne yazık ki bayramlar e, maalesef dünyanın her yerinde aynı şekilde kutlanmıyor, kutlanamıyor. Yine savaştan söz edeceğim maalesef. Ee, sıradaki karikatürümüz, e, o da bir Paskalya karikatürü aslında. Polonyalı bir çizer, Darius Dabrowski çizmiş bunu. Rengarek boyanmış, süslü yumurtalar var bu karikatürün içinde. E, fakat... Bu, bu yumurtalar bir sepetin içinde değil, hatta özel bir tepside veya e, şeyde de değil, tabakta da değil. E, karikatür ya bu. E, kocaman rengarenk bu Paskalya yumurtaları bir savaş gemisinin e, pupasını ya da e, aslında gemici tabiriyle e, geminin kış güvertesini e, tamamen doldurmuş ve o kadar ağır basmışlar ki savaş gemisinin burnu havaya kalkmış. Kış tarafından da su almaya başlamış. Yani birazdan batacak gitti Bak. gidiyor gemi. Ee, Rusya bandıralı bir gemi bu. Ee, bu büyük savaş gemisinin provazörün gemi, e, karikatürdeki adı da Z. Z harfiyle ee, çizmiş Darius Dobrovski bu gemiyi. Çok da güzel çizmiş gemiyi. Numarası da 121. Şimdi anlaşıldı değil mi? Ne oldu? Yok. Ee, Gabrovski, <gülüyor> Rusya'nın Karadeniz'de batan ve Ukrayna tarafından vurulduğuna inanılan e, savaş gemisi Moskova'yı çizmiş. Üstüne basarak söyledim vurulduğuna inanılanı. E, kaba, e, o kabaran dalgalarda batan e, Moskova gemisinin e, Rusya Savunma Bakanlığı açıkladığı gibi, yani yangın sonucu dalgalı denizde mi battığı, Yoksa Pentagon yetkililerinin iddia ettikleri gibi Ukrayna'nın attığı iki Neptün füzesi sonucundan battı bilinmiyor. kesinlik kazanmadı. Ama Peki şeyden de bir açıklama yapılmadı değil mi? 500, 500 civarında da gemicisi, personeli olan. Ama onlar kurtarılmış. Hatta fotoğrafları falan da yayınlandı. Böyle Öyle bir mi? Ben görmedim. Evet. Hepsimi onlar... bilmiyoruz ama. Onlarla bir... O, Tören yaptılar ama o törenin de tarihi belli değil yani böyle bir karmaşa bu, bu, sürüyor. Bunları. bunları tarih yazacaktır. Şimdilik evet. bilemeyiz maalesef savaş ortamı. Savaş mı değil mi o da belirsiz. Birazdan ona da değineceğim ama. Şimdi bu şekilde gördüğünüz gibi ortaya bir üçüncü olasılık daha çıktı. Bakın gemi şöyle bir olasılık var. Darius Dabrowski'nin resmettiği acaba hep paskalya yumurtaları yüzünden batmış olmasın. <gülüyor> ya. <gülüyor> Bunu hiç kimse düşünmemişti değil mi? <gülüyor> evet. <gülüyor> şimdi Abi, bakın denemeyim. Ben bu haberleri e, çeşitli medya kuruluşlarının kuruluşlarından okuyarak e, işte muammayı e, çözmeye çalışırken e, birdenbire gazete duvardaki e, küçücük bir habere gözüme Haber küçük ama bir mizahçının görmezden gelemeyeceği kadar da büyük bir haber aslında. E, haberin başlığı şöyleydi. İyi Partili Ahmet Erozan ki e, kendisi liseden sınıf arkadaşım olur. E, Türkiye-Zambiya Anlaşması'nda gemilerle karşılıklı liman ziyaretleri olmasına tepki gösterdi. Allah Allah dedim. Erozan acaba neden tepki göstermiş ki? E, bunun üzerine haberin devamını okumaya başladım ve ister istemez lise yıllarımızı andım hatırladım. Ee, Ahmet Erozan başarılı bir öğrenciydi gerçekten. Eminim coğrafya notları da çok yüksekti. Yani ise aynı sınıfta coğrafyadan iki kez üst üste ikmale kalma başarısını göstermiş e, nadir öğrenciler arasındaydı. Şimdi her yani neyse şöyle demiş e, Erozan Zambiya'nın denize çıkışı yok. Ülke karada. Karadan mı yürüteceksiniz gemileri? Meğer geçen hafta Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Zambiya Cumhuriyeti Hükümeti arasında güvenlik işbirliği anlaşmasının onaylanmasının uygun bulunduğuna dair kanun teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda görüşülmüş. Şimdi Gazete duvarın haberinden devam ediyorum. Teklif üzerine söz alan İyi Parti, Bursa Milletvekili ve emekli büyükelçi Ahmet Kamiler Ozan denize olmayan Zambiya ile, Zambiya ile imzalanan anlaşmanın ikinci maddesinin yedinci fıkrasında Gemilerde ve karargahlarda personel mübadelesi ve gemilerle karşılıklı liman ziyareti ibaresine yer aldığını söyledi. Er Ozan, Sambia nasıl bir yer? Biliyor musunuz? Denize çıkışı yok, suyla alakası yok ülkenin. Anlaşmada gemilerle karşılıklı zima, liman ziyareti var. Nasıl yapacaksınız bu gemi ziyaretini? Padişah Sultan Mehmet mi olacaksınız? Karadan mı yürüteceksiniz bu gemileri diye de sormuş. <gülüyor> Açtım baktım evet. Amerika er haklı, Zambiya, e, Mozambik ile Angola arasında sıkışıp kalmış. Güne e, e, Afrika'da bir ülke denize hiç kıyısı yok. Tam karikatürlük bir konu diye düşünüyordum ki e, Murat Sayın'ın karikatürü e, bir beri önüme düştü. E, çok üretken yaratıcı bir çizer e, Murat Sayın. Atlamamış tabi. E, karikatürde kurak ve ıssız bir çöl manzarasında üç kişi görüyoruz. İkisi e, tipik hatta. Bunların stereotip diyeceğim. E, Afrikalı ilkel e, kabile mensupları. İkisi de çıplak. E, altlarına böyle samandan eteklik gibi bir şey geçirmişler. E, karşılarındaki e, gri takım elbiseli, kirli sakallı şişman adama, şişmancı adama hayretle bakıyorlar. Adamın bir eli e, pantolonun cebinde. Aslında bu adam bize e, çok da tanıdık boştaki diğer elini böyle tokalaşma amacıyla yerlileri doğru uzatırken pişkin bir edayla da sırıtıyor. Şişt, bak diyor. Bir uzat elini uzat anlaşırız. La iş diyor falan. Yerliler ise birbirlerine bakıyor. Kafasını kaşıyan uzun boylusu ne diyor bu diye soruyor. Arkadaşı da beyaz adam mal diye cevap veriyor. Murat Sayın kar karikatürüne önemli bir unsur daha eklemiş. Beyaz adamın geniş beline bir ördek başlı Şişme can kurtaran simidi yerleştirmiş. Ne olur ne olmaz kurak çöllerde suda boğulmasın diye herhalde. Bir de şunları yazmış karikatürün üstüne. E, her zaman tuhaf ve kötü haber vermeyeceğiz ya. Bugün de iyi bir haber. Bir anlaşmadan bahsedelim. Bir deniz anlaşması. Afrika'da bir ülke olan Zambiya ile bir denizcilik anlaşması yaptık. Çok daha iyi olmuş. Anlaşma anlaşmadır. Büyük üşü olmaz. Yalnız ufak bir sıkıntı var. Zambiya'da deniz yok. <gülüyor> ee, şimdi... Komik olan olay mı? Karikatür mü? Ben karar veremedim. Komik ee, mi? Yok. Gerçek. <gülüyor> yani Murat Sayın'a şunu demek istiyorum. Ülkemizde bir sürü de adalet sarayı var ama e, adalet nerede? <gülüyor> <gülüyor> Neyse peki. Evet. evet e, adalet demişken e, her türlü adaletten de söylenebiliriz herhalde. Yani... Ercan Akyol'un e, memleketimden insan manzaralı e, başlığıyla yine sosyal medyada paylaştığı e, çok kapsamlı ve bir o kadar da anlamlı bir karikatürü vardı geçen hafta. Onu e, anlatmak istiyorum. Bu karikatürde e, İstanbul'da, Ankara'da herhangi büyük bir kentimizdeki e, olağan e, artık alışa geldiğimiz bir sokak manzarası görüyoruz. Duvar dibinde büyükçe bir çöp konteyneri. Bu konteynerin etrafında da çok sayıda onlarca kediler var. Kedi. Kimisi duvarın üzerine tünemiş, kimisi sokakta kaldırımda öylece durmuş Merakla Çöp konteynerine bakıyor hayvancıklar. Hatta aralarında bir tane. Da, bir tane, tane de, köpeği, köpeği, evet, evet. evet. <gülüyor> tam onu diyordum. Bir köpek görüyoruz. Evet, tek bir köpek. Garibim. Fakat bu kediler ve köpek normalde. Çöp konteyninin üzerinde ya da içinde olmaları gerekirdi, karıştırır olmaları gerekirdi. Sadece uzaktan seyrediyorlar. Neden e, dersiniz? Sözü e, daha fazla uzatmadan e, açıklayalım. E, çünkü konteynerin etrafında 5-6 kişi var ve bu kişiler çöpleri meşguller. Kim bu kişiler? İşte biri başörtülü e, bir kadın, bir kadın daha var yanında. Ellerini daldırmış bir şeyler arıyorlar. Konteylerin başında uzun aksakallı peşmilde kıyafetli, yine föt şapkalı bir ihtiyar görüyoruz. Kasketini e, ters geçirmiş bir genç, plastik spor ayakkabıları var. E, hepsini çok ayrıntılı bir şekilde çizmiş Ercan yol. Belki de biraz abartmış durumu e, bilmiyorum ama e, ne yazık ki ben buna benzer manzarayı hemen her gün e, kendi mahallemde e, çöp konteyinin başında görmeye başladım artık. Yani çok sık görüyorum. Sabah sahilde yürüyorken de e, Moda kıyısında gerçekten bu manzara sıkça önümüze çıkıyor. Zaten Ercan Akyol karikatürle bu memleketinden insan manzaraları demiş. Yoktur, olmuyordur böyle bir şey. Değil mi? Uydurma. Karikatür bu. Gerçek evet, üstü. Gerçek dışı. Tamam. E, uykusuz sizleri cem dinlenmiş. E, bu manzaraya yine Başka bir açıdan bakarak yaklaşmış. O her şey olur köşesinde haftanın ilginç ve acayip olaylarını e, çizerek e, gözler önüne seren e, Cem Dinlenmiş'in e, bu karikatürün sol üç köşesinde talihsiz bir kazaya, uğra, e, kazaya uğramış e, bir genç görüyoruz. E, hasta yatağında yatıyor, e, serum bağlamış kendisine ve boş gözlerle e, doktoru e, doktorunun soru yağmuruna tutuyor. Kiram ne kadar? Bir tost kaç lira? E buradan eve ne tutar? E, hiçbir şey hatırlamıyorum. Doktor ise gerçekten gayet iyi niyetli ve kendinden oldukça emin e, rahatlatmaya çalışıyor bu e, genç hastasını. Merak etme iyileşeceksin diyor e, uzun çenesini katlayan böyle sıcak bir gülümsemeyle. Aslında bu gence kimin ya da neyin çarpmış olduğu e, bir haber formatında karikatürün üzerinde yazılı. Şöyle diyor, ekonomistin çarptığı talihsiz genç fiyat algısını kaybetti. Evet, seruma bağlanmış değil mi? Evet. Yatıyor. Evet. Şimdi bu genç iyileşiyor mu? Ee, yine Cem Dinlenmiş'in Her Şey Olur köşesinin sol alttaki son bölümünde bu sorunun yanıtını kısmen de olsa alıyoruz. Beyaz önlüklü ve beyaz sakallı doktorumuz ki ben e, kendisini acayip bir şekilde Sayın Ekonomi Bakanımızdan öğrettim e, Nebati'ye benzettim ama. E, ben, ben de baktım benziyor. Benziyor değil mi? Tesadüf. E, yine o bütün çevresini çenesini katlayan rahatlatışı gülüm, gülümsemesiyle hastasına doğru elinin beş parmağını uzatarak e, soruyor. Bu kaç? Delikanlının tepesinde yine böyle yıldızlar uçuşuyor falan ama yine de mantıklı bir cevap vermeyi başarıyor. 50 kuruş. Sizce iyileşti mi? Yani Tamamen. daha doğrusu bakan nebati hastasını iyileştirdi mi acaba? Tamamen. Konuşma Tamamen. <gülüyor> Gayet mutlu bir kişi olacak o genç. Değil mi? Yine de belki iyileşip iyileşmedi. Gelecek hafta yine Cem Dinlenmiş'ten e, öğreniriz. Evet. Fakat e, Tan Oral'ın karikatürüne bakacak olursak hastaların sayısı e, sanki biraz artacak gibi görünüyor. O son derece yadın ve sade bir karikatür Tan e, ve Bizi normal bir vatandaş e, çizmiş gözlüklü. Orta yaşlarda takım elbiseli yine elinde bazı evraklar var. Ee, bu kişi bir banka müdürü de olabilir veya bir şirket yöneticisi hatta bir ne bileyim akademisyen bile olabilir. Ee, her neyse işte bu kişi birdenbire gaipten gelen bir sesle havalara sıçrıyor. Öylesine korkmuş ki ya yüreği duracak ya sarılık falan olacak. Yani e, o kadar korkmuş ki gözlükleri e, yüzünden fırlamış saçları dimdik olmuş korkuyla aman tanrım dercesine böyle elindeki evrakları falan fırlatmış kollarının dirseklerinden bükerek şöyle uçmaya çalışan bir ördekmiş misali açıyor böyle müthiş bir korku sahnesi hakikaten yalın çizgisiyle müthiş bir korku sahnesi yaratmış Mustafa Tano'dan karikatürü henüz görmeyenler bu gayetten gelen sesi merak etmiştir fazla bekletmeyelim isterseniz ben ekonomistim diyor. İşte o meşgul. Meşgul ben, ses. Ben ekonomistim. Evet. Ben ekonomistim. Evet. Böyle. E, sırada iyileşmesinden artık iyice umut kesilen bir kişi daha var. E, gerçek adını... Henüz öğrenemedim. Daha önce de bir karikatürünü anlatmıştım. Mr. T diye imzalıyor e, karikatürlerini. E, geçen hafta France, e, 24 e, Fransız Televizyon kanalında yayınlandı bu karikatür. Karikatürün başrolünde e, gerçekten de bugüne kadar maalesef en ufak bir iyileşme emaresi göstermeyen Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin var. E, Mr. Putin, e, daha doğrusu Mr. T. Müsteri Putin bir müsteri çok başarılı bir Putin portresi çizmiş e, masasının başında Putin e, dirseklerini masaya dayamış ellerini göğüs hizasında birleştirmiş buluşturmuş e, sakin fakat donuk bir ifadeyle dinleyeni dinley dinleyenlerine rahatlatıcı bir konuşma yapıyor size demiştim bu bir savaş değildir diyor. Karikatürün başlığı da zaten Putin savaş suçlarını inkar ediyor. Ee, gerçekten bu bir savaş değil. Herhalde soykırım denmeye başlandı. Ee, Zelenski evet. ile bu konuda mutabıklar. Evet, biraz önce As de Ali Bilge, Timothy Snyder'ın kendi internet blogunda Rusya'nın bir Ukrayna üzerinde bir jenosit soykırım el kitabı yayınlamış olduğunu ve çevirmiş İngilizceye de çevrilmiş olduğunu birkaç nüshasını söylüyor. Ve evet. çok ilginç bir noktaya biz de farkında değildik değinmiş. Biz de farkında değildik şimdi bakacağız. Ne kadar büyük bir ikilem yaşanıyor farkında mısınız? Yani bir taraf işte NATO'ya karşıyken şimdi işte Putin'e karşı olmak NATO'ya acaba taraf olmak gibisinden bir ikilem içinde. Fransa'da yaşanıyor bu seçim öncesi. Biz işte Macron'a oy verirken acaba NATO'ya mı oy vereceğiz falan diye. Çok enteresan bir ikilem yaşanıyor. Her neyse bu e, karikatüre geri dönecek olursak e, Mr. T'nin karikatürü sadece bu demin anlattıklarımdan ibaret değil. Ne yazık ki diyeceğim. E, karikatür tamamen siyah ve gri tonlarından oluşmuş. E, Putin böyle gri ve siyah tonlarıyla e, çok güzel bir şekilde resmetmiş. Fakat tek renkli unsur Putin'in elleri. Putin'in o göğüs hizasında birleştirdiği ellerinden aşağıya doğru. Kırmızı bir zenk böyle akıyor. Mr. T'in mesajı çok açık. Putin'in ellerinden kan damlıyor. Bal evet. değil kan damlıyor. Evet. evet. Damlamanın da ötesinde artık akar gibi olmuş yani masayı da çalışma masasını da Putin'in kaplamış durumda kan göl, lekeleri, gölleri, gölcükleri. Evet, evet. Çok etkili bir karikatür bu da. Ee, son karikatürümüz e, yine e, artık programımızın müdavimi oldu diyeceğim. Hollandalı karikatürcü Chair Royards, başlarda adını bile okuyamıyordum doğru dürüst. Onun fırçasından geliyor. E, o da maalesef korkunç bir doğa e, felaketi karikatürü. E, burada sarp bir dağ yolunda bir heyelan manzarası görmekteyiz. O daracık dağ yolunda ilerlemeye çalışan. E, patika hatta bu e, bir sarı minibüs sarı minibüsün önüne de önce kocaman bir kaya yuvarlanıyor. E, minibüsün şoförü iyice usta olmalı ki e, birkaç direksiyon hamlesiyle bu koca kayanın altında kalmaktan kurtuluyor. Fakat o da ne? Şimdi e, minibüsün önüne doğru ilkinden çok daha büyük bir kaya parçası daha yuvarlanıyor. E, birinci kayadan kurtulan minibüs bu kayayı da atlatırsa e, selamete kavuşacak mı? Ben hiç sanmıyorum. Çünkü biraz daha yukarıdan e, ileride önceki her iki kayadan da çok daha büyük koskocaman bir kayanın yuvarlanmakta olduğunu görüyoruz aşağı doğru. Chad aslında bu karikatüründe e, teşbih sanatını konuşturmuş tabii. Karikatürdeki bütün unsurlar e, bir takım... E, ne diyelim olguları simgeliyorlar. Nelaketleri. Evet. Şimdi Chardruarsın metaforlarına tekrar bakalım. Birinci kaya'nın e, de göre göreci olarak diğerlerinden daha küçük ve bir takım vantuzları olan, yani vantuz gibi öyle taçla taçla benzeyen diyelim. Hadi. E, kaya'nın adı Corona. E, Minibüs bu kayayı atlatmış görünüyor. E, ardından gelen de minibüsün önü, e, henüz atlatıp atlatamayacağı bilinmeyen ilkinden daha büyük kayanın adı ise Savaş. Ve tabii en sondaki yuvarlanan kocaman kayanın adı ne ise Aşık Radyo'nun dinleyicileri karikatürü görmeden tahmin etmişlerdir mutlaka. Evet. Üçüncü ve en büyük kayanın adı Gök yani Göktaşı büyüklüğünde adeta. Evet. Evet. Evet. Ee, Evet. Yukarı bakarlarsa görürler tabii. Şimdi tek eksiğimiz bu e, alegoride diyeceğim. E, sarı minibüsün neyi temsil ettiği, kimi temsil ettiği? Onun da zaten adı e, minibüsün kenarında yazıyor. Hangi şirkete ait olduğu? Dünya, dünya gezegeni. Evet. Pandemi, savaş, iklim krizi bizim kuşak daha neler görecek acaba? Ya, görebilecek mi? Ben tabii pek şeye katılmıyorum bu koronanın atlatılmış olduğunu söylemek için biraz erken. Charles Royer's'ın karikatüründe ufak bir mini bir itirazım var ama altında kalıp gelmiş olduğu izlerden de görülüyor. Dünya şey, otobüsünün ama gene de e, olağanüstü bir karikatür Yırt, yırtmış. Fakat be, kaya bu belli olmaz. Yani geride dönebilir. Eşer'in e, resimlerinde olduğu gibi yani sonsuza sonra evet. birdenbire bakmışsınız. E, geri dönmüş. Savaş ile korona arasında sıkışıp kalmış e, minibüsümüz dünyalaz. Evet, evet, evet, evet. olabilir. O zaman ödürüne hiç gerek kalmaz değil mi? İklimimiz. Evet. <gülüyor> hiç hiç. Peki, bence burada süreyi de bitirdik. ben e, evet. ama şimdi bu sonuncu tabi çok etkileyici bir karikatür benim önerim bunu seçmek olabilirdi ama düşündüm bu kadar karamsarlık içinde gezmemize lüzum yok ben izin olursa senin karikatürün evet, benim şu anda ağzım kulaklarımda dinliyorum acaba nasıl gelecek sonu diye merakla bekliyordum çok teşekkür ederim teveccühünüz sağ olun var olun ee, kabul Kardeşim. ediyorum <gülüyor> o zaman o, o, özdeşe sormamıza bile lüzum kalmadı evet, yok sordum yani. sordum ondan da <gülüyor> bir onayını alalım diyorsun evet. <gülüyor> sen de katılıyorsun değil mi El, elbette <gülüyor> teşekkür <gülüyor> ettim günümü gün ettiniz sağ olun evet, iyi, i̇yi haftalar iyi ayınlar diliyorum sağ i̇yi görüşmek üzere. görüşmek üzere